Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah-u Teala ona iman eden Müslüman bir ümmet murad edip bunun içinde peygamber gönderdiğinde o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta kaldığı sürece Müslüman olmanın karşılaştığı problemler adına fitne diyelim adına sosyal olaylar diyelim ekonomik sıkıntılar diyelim önemli değil bu problemlerin temel çözüm odağı olarak yaşadı bunu hanımıyla sorunu olan bir Müslümanın şikayetinde görüyoruz. Kocasını şikayet etmek isteyen hanımın şikayetinde görüyoruz. Evinde ekmek bulamadığını söyleyen Müslümanın derdini anlatışında buluyoruz. Filan korkusunu anlatan adamı görüyoruz. Bakıyoruz ki, bireysel veya toplumsal, sorunlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi buluyor. En ayrıntılı aile mahremiyeti denecek konularda bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl Cebrail aleyhisselamın geldiği gittiği vahiy sürecinde de temel noktaydı. Toplumun Müslümanca ve insanca yaşanmasına karşı ortaya çıkan sorunlarda da çözüm odağının merkezindeydi. Bundan anlaşılıyor ki Allahu Teala'nın Müslümanca yaşamasını murad ettiği toplumun sorunsuz olması söz konusu değil insan toplumumu çünkü meleklerden oluşmuyor. Bu sorunun boyutu ne olursa olsun, çapı ve alanı ne olursa olsun çözüm noktasında siyasetten savaşa varıncaya kadar, çocuklardan hayvanların sıkıntılarına varıncaya kadar piyasadaki fiyat yükseliş inişinden camide namazdaki yanlışa varıncaya kadar her yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Neden? Neden? İnsanların sadece Kabe'ye yönelerek namaz kılmaları durumunda tevhid dini oluşması mümkün olduğu gibi Kur'anlı bir toplumun Kur'an'lı yaşayabilmesi için de çözüm arayışlarının bir kişide olması gerekiyordu Burada bir Müslümana sen git filan kişiden çözümünü bul Yani proje olarak şahıs olarak veya proje olarak denseydi bu birlik oluşmadan imha edilmiş olurdu Nasıl farklı kitap, farklı Kabe, alternatif bir din asla mümkün değilse çözüm noktası olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası mümkün değildi. Bunun için Kur'an-ı Kerim Allah'a ve peygamberine danışın sorunlarınızda diye ayet indirdi. Allah'a ve peygamberine. Bunun için, bunun için, çok hassas bir nokta bu. Bunun için, canlarından, çoluk ve çocuklarından, daha fazla sevdikleri, ashabın, kiramın sevgisi açısından söylüyorum, daha çok sevdikleri, peygamberlerinin, mübarek naaşını, orada soğumaya bırakıp, onun yerine kim ümmetin başında olacak arayışına girdiler. O gün o arayış yapılmasaydı, ilk darbe yiyecek olan şey, tek merkezden idare edilen, tek Kur'an'la, tek Allah'a ve tek Kabe'ye yönelen ümmet parçalanacaktı. Allah, o gün bu hassasiyeti gösteren Ebubekir'den, ve Ömer'den ve Zeyd'den ve Ashab-ı Kiram'dan, Ensar'dan, Muhacir'den razı olsun. Ne büyük hassasiyet göstermişler. Daha sonraki dönemlerde Ömer tek adam olduğu zaman bütün dünyanın saldırdığı İslam darbe yememiştir. Ali radıyallahu anh'ın tek adam olup olmadığını tartışanlar bulunduğu dönemde ise, kerramallahu aca ümmeti Muhammed düşmanlarının önünde zayıf düşmüştür. Şeytana çamurda bocalatma işi yaptıracak fırsatlar doğmuştur. Bir gerçek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu ümmetin kıyamete kadar çözüm noktasıdır. Problemlerde ve yenilik üretmede. Bunu zaten böyle iman ediyoruz. Ancak, bugünkü belalar, fitneler, sorunlar, çözümsüz konular gibi duran, meselede bir sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine bu delili bir yığmayı Allahu Teala yaptıysa ki yaptı. Ayet öyle diyor zaten. Ferduhu ilallahi ve'rresule in kuntum tukminun billah. Allah'a iman ediyorsanız yapılacak şey nedir yani mümin olan insanlar ya Allah'a ya peygamberine götürecekler Allah'a götürmek demek haşa eline dosyalarını alıp levh-i çıkmak demek değil Kur'an'a götürmek demek peygambere götürmek yani bireysel olarak gidip dilekçeni imzalatıp sekreterliğe geri dönmek değil herhalde peygamberin kimliğine müracaat etmek demek oluyor bu peki ölen bir peygamber nasıl çözüm odağı olacak? Bütün çözüm arayışları bir peygamberin etrafında nasıl bulunacak? Cevap, kendisi alimler varisimdir diyor. Dolayısıyla başsız, yerine birisi tayin edilememiş bir pozisyon yoktur ki. Yerine yetkili isim bırakmıştır kimdir o alimler nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında fakirlikten aile sorunlarından dış saldırılardan doğal afetlerden hangisinden alırsak alalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çözüm nokta noktası idiyse aynı şekilde kıyamete kadar onun nübüvvet hariç makamına varis olanlar ki alimlerdir, Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin sorunlarını çözmek zorundadırlar. Alimlik budur, kitap yazmak değildir. Bunun için bir yöredeki alim bir aile kavgasının çözümünde oturup bulunmak zorundadır bunun için babasıyla kavgalı bir çocuğun sorunu çözmek zorundadır bunun için bunun için bunun için çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varis olmak vekil olmak bütün peygamberler açısından varis konumunda olmak oturup onun hadislerini okuyarak ekmek yemek değildir onun Kur'an'ını ezberleyerek bahşiş toplamak değildir onun gibi ümmete önderlik ve çözüm noktası olmayı başarmaktır. Dolayısıyla bugün kıyamet alametlerinden önce ve dünyanın bir aç kurt sürüsü gibi üzerimize saldırdığı bu belalardan önce başımıza gelen bela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında ashab-ı kiramın toplanıp, dertlerine çare buldukları gibi etrafında toplanacağımız alimleri kaybediyor olmamızdır evet bugün alim kılıklı kimseler var bugün kitap yazmış insanlar var ünvanlı koca koca insanlar var ve bunlar bu balın etrafında arılık yapmaya çalışıyorlar evet var ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ilimden yoksun kimselerin bu misyonu üstleneceklerini sapıp sapıtacaklarını haber vermişti. Allah kıymeti bilinmediği için şeriatı ihmal edildiği için alimleri alarak dinin ilmini kaldıracak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla bizim Kudüs'ün işgalinden Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerimizin hunharca cinayetlere muhatap olmasına kadar her ne varsa ümmet adına iş yapacak Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe ve Tevhid gibi mukaddesatımızın canlı aktif kalması için mücadele edecek, bu uğurda her türlü eziyete katlanmaya hazır olacak kadro, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet edecek, kadro olmadığı belası vardır başımızda. Bizi herhangi bir şekilde sel götüremezdi. Biz nerede ev yapacağımızı bilseydik. Biz, Seleniye muhatap olduk. Dere yatağında yaşıyoruz onun için. Burada yaşanmaz demeliydi bizi bize birisi. Evet bu siyasilerin görevidir ama siyasiler de Allah ve Resulü adına çizgileri koruyacak ulemanın dünya menfaati olmayan, hacca'cın karşısına çıkıp sen Allah'tan korkmak zorundasın diyen Said ibnü Cübeyr'inden Hasan Basri'sine kadar Allah'tan başka kimseyi kendisine muhatap kabul etmeyen peygamber vekillerinden yoksun bir hayat yaşadığımız bizim Yahudinin ve emperyalizmin üzerimizdeki zulmünden daha öncelikli bir konudur. Çünkü onlardan yoksun olduğumuz için bu zulümlerle ne yazık ki iç içe yaşıyoruz. Allah'a sığınıyor ve tekrar bu orijinal kimliğimize bizi kavuşturmasını ondan niyaz ediyoruz. Burada evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı arı kovanı gibi olan Kur'an-ı Kerim'in etrafında alimlerin sürekli ondan emerek ümmete taşıdıkları ümmetten alıp Kur'an'a getirdikleri Kur'an'dan çözüm üretip tekrar ümmete döndükleri bir arı kovanındaki hareketlilik vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Ebu Bekir bu hareketliliği sürdürdü. Omar bu hareketliliği sürdürdü. Osman bu hareketliliği sürdürdü. Ali radıyallahu anhum cemiyan bu hareketliliği sürdürdüler. Şimdi de Kur'an ilmi, hadis ilmi, tefsir ilmi, fıkıh ilmi, kelam ilmi diye ilimler etrafında bir yığın arı görüyoruz ama arılarla ayılar aynı kovanı işgal ediyorlar. Ayılar da kovanı çok severler, heh, kaşıksız kaşıksız yiyorlar balı, ama arılar, arılar da yiyor bal, bir dahaki senenin balını üretebilmek için ama, ayı yiyip kaçmak için üretiyor, arı ve ayı, üç harfli ikisi de, İsimler birbirine benziyor ama, biri öbürünün kulağı kadar bile değil, kulağının onda biri kadar bile değil, fakat kovanı dolduruyor, öbürü bir çomakta, alıp götürüyor kovandakini. Arılar ve ayıları karıştırdığımız için, Ümmeti Muhammed'in dertleri bitmiyor. Dolayısıyla bugün elbette emperyalizmin, ve farklı adlarla, isimlerle, şekillerle, ümmetimizi işgal etmek, ümmetimizi sömürmek ve imha etmek için uğraşan güçlerin karşısında, siyasetten, e ekonomiden, askeri, vesaireye kadar pek çok tedbirler alınacak. Bu büyük oranda da siyasi e, kimselerin, siyasi kadroların, Müslümanların devletlerini yönetenlerin sorumluluğudur şüphesiz. Ama uzun vadede, iki açıdan bir, bu noktaya nasıl gelindi açısından bakıldığında, iki, ne olacak şimdi peki diye bir soruya cevap arandığında, eğer Ümmeti Muhammedçe, yeniden dirilip ayağa kalkmak gibi bir umudumuz, bir temennimiz, bir heyecanımız varsa ümmeti Muhammed'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında topladığı gibi şimdi onun adına bizi toplayacak, yönlendirecek alim kadronun eksikliğini hissetmek zorundayız. Önceki nesiller bunu hissedemediler. Ve bir alim yokluğu, kıtlığı söz konusu oldu. Şimdi de hala o devam ediyor. Elbette alim deyince sarıklı bir insanı zanneden, biraz da sakalı az büyük ve de e, beyazsa, tam alim zanneden gençlere, ben bu derdimi anlatamam şimdi. Yani ne demek istediğim anlaşılamaz. Alim görmedikleri için. Ama Allah'ın lütfu ve keremiyle alim görmüş bir insan olarak elhamdülillah. Ben alim kime dendiğini çok iyi bildiğim için, o var olsaydı bugün Müslümanlar nasıl olurlardı, nasıl bir ümmet olurduk bunu da çok daha iyi idrak ettiğimi zannediyorum. Kardeşlerim, alimler ecelleri gelip öldüler şüphesiz. İdam edilen, şehit edilen alimlerin de, Eceli geldiği için öldüler. Ama burada alimler, ecelleri gelip ölmeden, zaten belli bir değer kaybı, kimlik kaybıyla yok edilmişlerdi İslam toplumunda. Sadece fani cesetleri değildir idam edilen. Fani cesetlerinden önce, baki kalacak olan ilimleri de idam edilmişti. Onu çoluk çocuğun ağzına sakız yaparak köy kahvesinden şehir tiyatrosuna kadar her yerde eğlence konusu yaparak alimlerin değeri kaybettirilmiş alimlerin kimliği erozyona tabi tutturulmuş bir toplumda bir bir yaşlanıp ölmüş olmaları Esa sen bir kayıp da olmadı. Neden? Çünkü onlar zaten kaybolmuşlardı. Ağırlığı olmayan alimler bahsettiğimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi ümmeti toplayacak kimliğin sahibi değildirler zaten. Burada suç sadece elbette toplumun da değil. Gitgide, bir ilim erimesi, gitgide bir ihlas kaybı, gitgide bir heyecan sönmesini, alimler de yaşadılar da, bunu hissedemiyor oldular, o zafiyeti adeta kendileri de, bir nevi benimser gibi oldukları için, dış dünyadan gelen saldırıların karşısında, tepki bile gösteremeden gittiler bu dünyada nasıl Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh bugün hafız olan bugün Kur'an okuyan her Müslümanın üzerinde emeği var ve Allah'ın izniyle büyük ecirler kazanıyorsa mezarında şu anda çünkü ilk Kur'an öğretmenlerinden biri bu ümmetin bir sahabi olarak aynı şekilde dün bu zafiyetleri gösteren siyasetin önünde paranın önünde şehvetlerin önünde toplumun baskısı önünde erimekte sakınca görmeyen alimler de bu bedeli bugün ödüyorlar mezarlarında ve asıl bedeller kıyamet günü ödenecek çünkü ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun bir Ebu Bekir'in edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naşi burada beklesin onun davasını devam ettirecek bir sistemi oluşturalım biz diyecek bir Ebu Bekir bulmasaydı ashab-ı kiram biz bugün İslamiyet'i nerede bulacak o Ebu Bekir'i İsa aleyhisselam bulsaydı, biiznillahü teala Hristiyanlık o hale gelmezdi. Onu Davud aleyhisselam bulsaydı, Süleyman aleyhisselam bulsaydı o delikanlıyı, o yiğit insanları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başımızın tacı davası için yaşıyoruz. Heyecan ve şuurunu bulamayan alimler, bu ümmetin bugünkü sorunlarıyla karşı karşıya kalışlarından Allah'ın takdir edeceği bir pay kadar mesul olacaklar kıyamet günü. Burada elbette o alimler kendi çaplarında mesul oldukları gibi o alimleri değersiz kimlik sahibi haline getiren toplumlar da mesul olacaklar. O alimlerle köy kahvesinde kaba kaba şaka yapanlar, o alimlerin gıybetini yapanlar, o alimlere atılan bühtanları, iftiraları dinlemekte, sakınca görmeyip, şahsiyetlerin yıpranmasında, şu kadar veya bu kadar payı olanlar, herkes kıyamet günü, bir hesap ödeyecek, Allah'ın huzurunda. Demek istediğim şudur, bugün başımızda bin bela var, ama, bu bin belanın üstesinden gelecek bir ümmet olduğumuz halde biz. Niye şimdi gelemiyoruz? Çünkü herkesin kendi başına çözüm üretmeye çalıştığı bir durumdayız. Bir nevi benzetmek için söylüyorum. Birisi hasta, doktor olan olmayan herkes bu ekmek bıçağıyla, neşterle, destereyle hastayı kesip ameliyat etmeye çalışıyor. Hasta bırakın hastalığıma razıyım dokunmayın bana diyor testereyle biri kolunu kesiyor, biri bıçakla, ekmek bıçağıyla kesiyor, biri iğne batırıyor. Yani, herkesin bir köşeden, ses verdiği bir dünyada, Müslümanlar olarak, biz İslamiyet'i bu şekilde perişan ediyoruz. Bunun başındaki, baş sorumlusu da, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, vekili durumunda, olması gereken alimlerdir. Elbette, alimler, her şeyden evvel bir araya gelmedikçe hiçbiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin otoritesini taşımayacaktır. Ebubekir radıyallahu anh da tek başına bunu yapmadı zaten. Ebubekir radıyallahu anh da bunu diğer sahabilerle birleşerek yaptı. Biz bugün alimlerden ilk beklentimiz mezhep farklılıklarını, görüş farklılıklarını temel haramdır, harama helaldir, helale haramdır denecek ayrıntıların dışındaki e, sistem, usul, yöntem farklılıklarını bir kenara bırakıp, ümmet adına birleşmeleri, ondan sonra da ümmetin ayrıntılarıyla değil, Kabe'siyle, imanıyla ve bugünkü büyük afetleriyle uğraşmalarını istiyoruz alimlerden. Bunu yapmadıkça onlar, vekaletlerine sadık kalmamışlar demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilleri olmanın hakkını verememişler demektir. Biz Müslümanlar olarak da bizim gibi sıradan Müslümanlar olarak da iki hatayı yaptığımız için bu ilmi, ilmi ve alimi kaybettik. Kur'an heyecanını kaybettik. Birincisi bizim hocamızın yani bana öğreten hocanın talebesi olduk asıl hocamızın Resulullah olduğunu unuttuk sallallahu aleyhi ve sellem biz esasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin talebeleriyiz o bizim hocamız ona sadık kalarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadık kaldığımızı evhamımız haline getirdik bir ikincisi öğrendiklerimizi şeriat olarak tatbik etmekte tembellik gösterdiğimiz için ne alimin kıymeti kaldı ne de alime gerek kaldı çünkü alime gerek yok neden e, öğretse ne işe yarayacak ki sadece depoya konmak için malzeme stokta bulunsun der gibi öğretmiş oldu alimler halbuki alim alim kesinlikle, öğrettiği, yaşanmak için öğrenilen, kimse olmalıydı gözümüzde, böyle bir pratiğimiz olsaydı bizim, çocuklarımızı bu şekilde, alimler için yetiştirseydik, alimler bunun kıymetini, biliyor olsalardı, bugün, ümmeti Muhammed'in çocukları olarak, Allah'ın izniyle, çok daha vakur bir hayat yaşayacaktık, çok daha vakur, belki, Belki bu olayların büyük bölümü yine olacaktı ama bu olan olaylarda izzetimizle çekip gidecektik bu dünyadan. Zelil olmayacaktık. Asıl sıkıntı da bu zaten. Müslümanız, elhamdülillah, Kabe'miz var, Kur'an'ımız var, şeriata iman ediyoruz, Allah'ın muvahhid kullarıyız diyoruz, zillet baş tacımız gibi oldu. Bugün Müslümanların kendi doğurduğu 15 yaşındaki çocuklarına bizim dinimiz, bizim dinimiz diye göğüslerini kabartma şansı azalıyor gitgide. Müslümanlar iman ettikleri dinlerini ve şeriatlarını kendi çocuklarına benimsetmekte zorluk çektikleri bir dünyada yaşıyoruz biz sıkıntı burada keşke annem keşke babam beni alim yapsa deme yerine bu çocuğu Kur'an okutmak için ne taviz versem acaba diye endişelenen anne ve babalar var bugün ortada toplum Allah'ın kitabı konusunda heyecanlı değil bu heyecanlı olmayışı da samimi olmadığını gösteriyor şimdi bu başlığı tekrar şu şekilde toplamak istiyorum kardeşlerim bütün dünya müslümanları olarak tarifile gerek olmayacak kadar hepimizin çok iyi bildiği bir sıkıntı alaborası içerisindeyiz her şey alabora olmuş durumda camilerimizdeki namazımızda bile bir huzur arayışı içerisindeyiz. Allahu Teala ailenizi size huzur kaynağı olarak yarattım diyor. İnsanlar evlenmekten korkuyorlar. Nasıl bir huzur kaynağı ise bu. Bizim için Kur'an'ın huzur kaynağı dediği şey bela kaynağına döndü. Bir bereket arayışı içerisindeyiz. Varlık içinde yokluk çekiyoruz dünya kafirleri tek yumruk halinde bize saldırıyorlar. Buna rağmen birlik içinde değiliz. Neden birlik içinde değiliz? Alimlerimiz bile mezheplerini dinden üstün, tarikatlarını din çapında kaliteli ve değerli, kendi varlıklarını adeta peygamber varlığına muadil gibi gördükleri bir dünyada, Esasen onlar Ebu Hanife'nin eline değil su dökmek, ayağını havluyla kurutmak bile hakları olmayacak kadar cılız bir alim oldukları halde, Ümmeti Muhammed'den 3-5 kişinin, 10 kişinin etraflarında ihlasla, samimiyetle ve saflıkla dolanıyor olmasından dolayı kendilerini büyük alimler zannetmiş olmaları bir babasız aile gibi, babasız yetim çocuklar gibi kalma nedenimiz oldu. Ümmeti Muhammed'in Nevevi gibi, Hz. İbn -i Abdüsselam gibi büyük alimlere sahip olması durumunda Moğol istilasından bile Allah'ın izniyle kurtulurduk biz. Kurtuldu nitekim. tekim? Kurtuldu. Ama bugün alim yoksunluğumuz, alimlerden kopuk bir hayat yaşamamızın bedelini bu bahsettiğim konularda kayıplar vererek, ailemizi kaybederek, neslimizi kaybederek, kendi izzetimizi, onurumuzu, prestijimizi yok hale getirerek yaşıyoruz. Tek çaremiz var. Belki bugüne yetişmeyebilir. Ona bir şey diyemem. Bir senelik kayıp değil bu çünkü. Epey onlarca yıldır, Ümmeti Muhammed bu konuda zafiyet gösteriyor. Dolayısıyla bugün yüz Müslüman, bir araya gelsek, bin Müslüman bir araya gelsek, hatta milyon Müslüman bir araya gelsek, samimi bir şekilde, ashab-ı kiramın ashab-ı suffe'de, şöyle oturup, Kur'an'ı, Allah'ı peygamberini, fıkı öğrendikleri gibi ilim öğreneceğiz. Yaşlı genç hepimiz buna adandık desek, e bu bir nesil gerektiriyor, asgari 25 sene. Asgari 25 sene. 25 senede ancak bu bahsettiğimiz nesil gelecek. Alim nesil demiyorum. İlmin kıymetini bilen, onu cihat gören, onu cennet gören, uğruna hayat feda eden anlayış sahibi nesli diyorum. Alim yetişir. 10 dakikada da yetişir. Bir bilgisayarın kurulumu ne kadar? 10 dakika. Dolayısıyla bilgisayar otomatik alim zaten. On binlerce kitap yükleniyor bir bilgisayara. Onu kastetmiyorum. Toplum olarak kadınından, erkeğinden, çocuğundan, ihtiyarından herkesin herkesin bütün bu darbelere karşı Resulullah'a dönen, ona muracaat eden, ona sarılan etrafında kümelenen sahabiler gibi, bir alim grubunun, alimler heyetinin, etrafında toplanmaya çalışacak, buna hazır, bunun için fedakarlık yapacak, nesil olmamız gerekiyor. En azından, başımıza felalar gelmeye devam etse bile o zaman, biz mutmain, kalbinde huzur dolu müminler olarak yaşarız ölüm bizi korkutmaz o zaman çünkü nereye gittiğimizi bilerek yaşayacağız burada herkesin tabi bir itirazı var onu duyuyor gibiyim şu anda kolay mı o kadar ya kolay olsa kaybedilmezdi bu zaten bu bir nesil meselesi ve bu gitgide zorlaşıyor tekrar ediyorum alimleri yetiştirelim başka çare kalmadı demiyorum bu cahilce bir söz çünkü biz kimiz de alim yetiştireceğiz. Alimimiz yoksa biz nasıl Müslümanız diyen Müslümanlar olalım diyor. Bu ürpertimiz, bu yükselen nabzımız alim nesli getirir. 25 sene sonra, 50 sene sonra belki. Bir alim öldüğünde, bizim alimlerimizden biri öldüğünde, kaybolan filancanın babası olan alim kişi değil de bu ümmetin yıldızlarından biri çöktü kaybeden ümmetimizdir filancanın kocası ölmedi filancanın alim karısı alime karısı ölmedi aslında ümmetimiz göğünden semasından bir yıldız kaybetti diyebildiğimiz gün bir mesafe kat ediyoruz demektir anlatmak istediğim budur çünkü bu heyecanını kaybetmiş toplumda alim olsa da ne yapacak ki alim? Kime ne derdini anlatacak zaten. Evet, bir çelişki gibi duruyor. Tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olacak alimleri biz cahiller mi yetiştireceğiz? Onlar mı bizi şuurlu hale getirecek? Buna da cevabım nedir? imanımıza ve cennete gelince kimse kendini cahil görmüyor Allah adına besmele çekmeyi bilmeyenler de hüküm veriyor bana göre herkes diyor o zaman biz kim ilim kimi olmuyor tavize geldi mi bankadan kredi almaya geldi mi herkes çözüm uzmanı İş kaynağımızı canlandıralım pınarımız gür hale gelsin bir şelale gibi olsun demeye geldi mi ee biz Allah'ın garip kulları biz ne anlarız bu işten oluyor o zaman İşte bu samimiyetsizliğin bedeli Allah'ın alimleri tek tek almasıdır bizi cahillerle dinden geçinmek isteyenlerle dinimizin dilini lisanını bildiği için bizi kandıracak kapasitesi olanlarla baş başa bırakmasıdır Allah'ın bizi bu bir ceza çeşididir hadisler böyle diyor biz burada kıyamet öncesi fitnelerden konuşuyoruz ya. Bu fitneleri niye ümmet olarak çözemiyoruz ki ya 1440 sene önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş bunları. 1440 senedir hiçbir tedbir alamaz Müslümanlar. Niye? Alamazlar. Alamazlar tabi. Neden? Çünkü bu işi herkes yapamaz. Ameliyat sözü veriyorsun sen. Ameliyat diyorsun. Uzmanlık gerektiği o da alimdir işte. Eğer alimler kayboluyorsa bir toplumda geldiğimiz nokta budur. Ortada Kur'an bal peteği gibi bekliyor. Arılar da üstünde, ayılar da üstünde. Ama ayı bir yumruk vuruyor, bir sürü arıyı orada balın üstünde öldürüyor. O balı da yiyor, kebap olarak arıları da yiyor sonra. Ayı güçlü çünkü kıyamet zamanı daha güçlü Allah, ayı burada içimden volkanlar çıkarak söylemeye çalıştığım şey herkes çocuğunu çabuk hafız yapsın değildir ne yapacaksın o hafızları bir sürü hafız yetiştirdin ne olacak Nere göndereceksin hafızları kim itibar edecek onlara artık eskisi gibi insanlar cenazelerde fazla da okutmuyorlar cenazelerde eskiden Yasin okutulurdu 6 sayfa şimdi bakıyorum cenazelerde Mülk Suresi okunuyor daha kabirle ilgili ya ondan mı yoksa 3 sayfa kısa diye mi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bu nedir ya? Bu işte hafız olsun çocuklarımız alim olsun. Bu değil aradığımız. Ne arıyorum peki? Herkes ilahiyat okusun mu diyorum. Ben ciddi şeyler konuşuyorum. Yok da demiyorum. Ne anlatıyorum? Ya biz toplum olarak Resulullah'a vekalet eden kimdir bu dünyada? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu arayalım. Sonra birisi o bizim vekil arayışımızı suistimal etmeye başlayınca önünde oturalım, efendi, efendi, münafıkların bile mescidine girip çıkmasına ses çıkarmayan, kim onlar söyle bize ya Resulallah diyenlere, karıştırmayın bu işleri diyen, sarhoş olup onun mescidine gelenleri bile bir daha bu mescidi seni görmeyeyim demeyen, günahkarları, zina günahına bulaşmışları bile, gökler kadar melek dolusu huzuru şerifine kabul eden, peygamberin vekili sen misin be berduş, elini öpmeyeni etrafında tur attırmıyorsun, sen kimsin ya, nasıl ümmetimi bölersin, nasıl senin okuduğun kitabı, senin yazdığın kitabı okumayanı dışlarsın sen, sen kimsin, bunu demek de, bir cüret istiyor ama konuya nereden baktığımızı da öğretiyor bize. Biz ümmeti Muhammed'in konumunu konuşuyoruz. Filan hocanın etrafında keyfi yerinde Müslümanları konuşmuyoruz. Konuşmaya ihtiyacımız yok zaten. Evet, belalar çok. Bir sürü de işaretler var. Bu işaretlerden birisi şudur, ümmet olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekillerini bulmak zorundayız. Onları evlerinde mahpus, ümmeti Muhammed'in camide namaz kılanlarının bile alakası dışında terk edilmiş bırakarsak, sivrisinek vızıltısından bile ödü patlayan insanlar haline geliriz. Sömürülen Kur'an'ı iman etmiş oluruz. Sömürülen veya oynanmak isteyen sünneti iman etmiş oluruz. Hayır. Ebu Bekir radıyallahu an gibi peygamberinin davasına sahip çıkacak. Ve asla hiçbir şeyi buna değiştirmeyecek. Asla taviz vermeyecek. Bir kitledir aradığımız. O kitlenin adı ulemadır. Alimlerdir bütün dönemlerde vekalet onların üzerindedir onlar çekti gitti ilgilenmediler bana ne bana ne ben benim mesuliyetimi taşıyorum kıyamet günü cahillerden biri olarak alim olmuyorum ama ben benim mesuliyetimi taşıyorum bulduğumda itaat etmeye hazır olacağım ama ona değil onun üzerinden Allah'a ve peygamberine itaat edeceğim yahu çok karmaşık bir şey olmadı mı bu zannetmiyorum kur ayarlamaları kadar karışık olmamıştır herhalde. Japon yeni ile Amerikan kurunu karşılaştırınca aradaki farkı herkes hesaplıyor. Hiç matematik gerekmiyor o zaman. Hangi yerde belediyenin imar planlaması var, oradan arsa alırsan kaça mal olacak, ilkokul mezunları da anlıyor. Ondan herkes anlıyor. Dine gelince niye zor hissediyoruz bunu? Peki ben bin kişi bulamazsam sessiz kalır mıyım? Kalmam. Ben bir kişi olurum bu şuurda. Bu şuurda bir kişi olurum. Allah'ım derim. Ebu Hanife gibi siyasete kurban olmayacak bir alimi önüme çıkarırsan sana sözüm olsun, yeminim olsun Rabbim kapısında hizmetkar olacağım. Ama beni siyasette sömürmeyecek. Ticarette sömürmeyecek. Yazdığı kitabı satmayı sömürmeyi Niyet etmiş olmayacak bana karşı. Diyeceğim. Kimse çıkmazsa karşıma, herkes niyetine göre ölmeyecek mi? Herkes niyetine göre ölecek. Her şeyden ben mi mesulüyüm bu dünyada? Ben benimden, kendimden mesulüm. Benliğimden mesulüm. Biiznillahü Teala, bu ciddiyetimle beni melekler görsün, alimleri tahkir etmediğimi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilleri olduğu sürece şafi de olsa, maliki de olsa, hambeli de olsa, selefi de olsa, ehli tarik de olsa, ne olursa olsun bu ümmetin alimi başımın tacıdır diyorsam ve bunda samimiyetimi ispat ediyorsam o bizim alimden değil, bizim mezhepten değil, arkasındaki namazı bir de akıl demiyorsam eğer, böyle yapmıyorsam, ikiyüzlülük yapmıyorsam ama kendi Ebu Hanife'mi de hocam olduğu için onun talebesi olarak yetiştiğim için ta en uca kadar gittiğinde sadakatle ona bağlı kalıyorsam hiçbir sıkıntı yok o zaman. Hiçbir sıkıntı yok. E isterse kimse gelmesin bu dünyada. Bir kişi Rabbine giden peygamber de var. Kimse iman etmemiş. İki kişiyle giden peygamber var. Kimse iman etmemiş. 950 sene Allah'a davet edip bin kişi toplayamayan yüz kişi bile toplayamayan Nuh aleyhisselama peygamber diye iman ettik biz dolayısıyla biz kardeşlerim olayların ayrıntılarına takılıp kalarak vakit zayiatı yapmaktansa olayların kökündeki sorunları çözmeye çalışırız bunun başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde ey ümmet Muhammed öldü ise Muhammed'in Rabbi hayy'dir kayyumdur Muhammed'e tapınanlar ilahsız kaldılar gitti öldü çünkü Allah hayy ve kayyumdur biz Allah'ın kullarıyız diyen Ebu Bekir bugün var olan Müslümanlığın Allah'ın lütfuyla zahir sebeplerde baş sebebidir Allah ona razı olsun. Onun mağaradaki arkadaşlığının bin katı daha değerli bir pozisyondur bu. Bugün alim arıyoruz. Bizi toplayacak, bağrına basacak. Bizim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememizle de ilgilenecek. Zina yapmamakla, kumar oynamamakla, faize bulaşmamakla, mümin kardeşler olarak bir arada durmamızla ilgilenecek bunu kaybettikten sonra, filan kafirin yumruğunu mu istersin, öbür kafirin mi, yumruklar arasında tercih yaparsın, başka hiçbir şey olmaz. Bunun için elim var, bunun için alim var, bunun için alim Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin, vekilidir. Hayır, böyle olmazsa ne olur? Devam ediyor her şey zaten, tiyatro devam ediyor, ve kıyamet geliyor. Bu 2019 yılında bunu Müslümanlar olarak beceremezsek, kasemen billah, 2020 yılında çok daha zor olacak bu. Bunu konuşmak bile zor olacak. Neden? Çünkü 2020 kıyamete 365 gün daha yakın olacağımız gündür. Kıyamete yaklaştıkça cehenneme, sırata doğru yaklaştığımız için iş yapma oranı o kadar azalıyor. Bu 100 sene önce daha kolaydı. 60 sene önce biraz daha kolaydı. Geçen sene bugünkünden daha kolaydı bu. Yaşı 30 olanlar, 20 yaşında Müslümanların kaç parça olduğunu, şimdi kaç parça olduklarını, 3 sene önce Müslümanların kaç grup olduğunu, şimdi kaç grup olduğuna baksınlar ve ne dediğimi anlasınlar. Ve ahirü davana en elhamdülillahi rabbil alemin.